Bizi düşman görenlerin, bizi hayat hakkı tanımayanların entrikalarını, tuzaklarını düşününce işler sarpa saracakmış gibi bir kanaat zihnimizin bir yanında hep mevcut oluyor. Böyle bir kanaat esbabı haddinden fazla tesir vermek sayılır mı? Sebepler planında üzerimize düşeni yaptıktan sonra neticeyi rızayla karşılama ve sadece Cenab-ı Hakk'ın kudretini düşünme ufku nasıl kazanılır? Bu konudaki düşünce istikametine olan neler tavsiye edersiniz? Ehli dünya, ehli küfür, ehli ilhat müteden beri hep inanan insanlar için olumsuz şeyler düşünmüşler. Kötülükler planlamışlar. Ne ilksiniz ne de son olacaksınız. Biz dediniz biz o silsilenin birkaç halkası olmamız itibariyle bu kategori içinde müteahar edilebiliriz de esasen Allah'a inananlar ümmeti Muhammed'dir bunlar. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَئْتُكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَسَّتُمُ الْبَأْسَوْا وَالْضَّرَّةِ Tarihi tekerrürler devri daimi içinde hiçbir zaman durmayan ve sürekli dönen çarklar hep böyle dönmüştür. Her Musa'nın karşısında bir firavun olmuştur. Her İbrahim'in karşısında bir nemrut olmuştur. Büyüklüğe göre bazılarının karşısında birkaç tane nemrut kaç tane firavun olmuştur. İnsanların iftar tablosunun karşısında Allahümme aleyke bihim dediği o insanların hepsi birer firavundur. Ebu Cehil de bir firavundur. Yedikim kendisi öldüğü zaman bu ümmetin firavunuydu buyurmuşlardır. Utve de bir firavundur. Şeyve de bir firavundur. Velid İbni Utve de bir firavundur. Ukbe İbni Ebi Maid de bir firavundur. Daha niceleri bir sürü firavun. Gücü, kuvveti, Allah'la münasebeti ölçüsünde o çok ağır imtihanlara tabi tutulmuş. Allah'la münasebeti ne kadar güçlü ise, ne kadar Allah'a yakınsa Cenab-ı Hak karşısını o kadar güçlü firavunlar çıkarmıştır. Ve bu böyle hep tekerrür gelmiştir bugüne kadar. Onun için biz diyerek meseleyi daraltmamak lazım. Neden daraltmamak lazım? Evvela biz değil... Düşmanlık Müslümanlığa karşı yapılıyor. Müslümanlara karşı yapılıyor. Ama arada ortaya bir farklılık konuyor. Farklılık da şundan dolayı konuyor. Küfür kendi hesabına kimi daha tehlikeli buluyorsa onun üzerinde biraz da hassasiyetle duruyor. Onu yakın takibe alıyor. Ona ve hareketi üzerine mercek koyuyor. Hiçbir hareketlerini bağışlayan halk ifadesiyle es geçmiyor. Fark bu sadece. Ama temelde düşmanlık imana karşı, İslam'a karşı, Kur'an'a karşıdır. Ne var ki maşeri vicdanda umum tepki almamak için açıktan açı Allah'a bir şey demiyorlar. Demiyorlar da zannetmeyin ki Allah'a karşı saygılılar. İşleri kinle, nefretle, gayzla dolu. Size sövenler, size sövdükleri kadar işleri Allah'a karşı da sebbi nefsiyle dolu. Sövme potansiyeli var onlarda. Allah Resuluna karşı aynı tavrı takınıyorlar. Geçen de bir münasebetle arz ettiğim gibi dışta Peygamber aleyhissalatü vesselam, Kur'an, sahabe-i kiram, ezvacı tahirat hakkında olumsuz yazılmalar çizilmelerin arkasında esas sizin içinizdekilerin öncülükleri söz konusudur. Onlar, bu mevzuda öyle rahat hareket ettiklerinden ve siz de onlara bir şey diyemediğinizden dolayı, din hafife alındığında, her şeye söylüp sayıldığında, adeta kendinizi sessiz kalma mecburiyetinde hissettiğinizden dolayı, başkalarına galiba bu böyle olacak dedirttiniz, dedirttiler. Onlar o işe sebebiyet verdiler. Sizin bir sorumluluğunuz var mıydı, yapabilir miydiniz? Susun küstahlar diyebilir miydiniz? Şey diyemeyeceğim bu mevzuda. Fakat Allah'a da düşmanlar, Peygamber'e de düşmanlar, Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu gibi Cibril'e de düşmanlar, Mikail'e de düşmanlar. Ne var ki o düşmanlıklarını kendileri için daha zararsız bir zeminde kullanmak suretiyle karbondioksit atıp rahatlıyorlar biraz. Allah'a bir şey deseler, peygambere açık, net bir şey söyleseler veya o mevzuda temadiye girseler maşeri vicdandan tepki alacaklar. Tamamen açık ve net olarak haksızlıkları ortaya çıkacak. Haksız duruma düşecekler demiyorum. Haktan nasipleri yok zaten. Size bir şey diyeyim de bak espri gibi gelebilir. Mesela eğer hakikaten bir yerde, geçinde bir münasibetler arz ettiğim gibi, inanan insanları, dinini yaşayan insanları, başına külah koyan insanları, camiye giden insanları, başını kapıyan insanları ve onların yakınlarını. Şöyle böyle köprüden geçme münasebeti çerçevesinde az buçuk bir alakati esnüs etmiş insanları bile fişleyenler zannediyorum. Eğer ellerine geçse Allah Resulunu da fişlerler. Haşa ve kella Acaba zat-ı fişleme nasıl olacak derler. Zannediyorum, bazı kimseleri onunla münasebetinin derinlikleri ölçüsünde fişlerler. Sadece maşeri vicdandan tepki almamak için Allahçı demiyorlar. Muhammedçi dedi bir küsta. Hakkı olmadığı halde bir yere kadar gelmiş bir küsta. Muhammedçi dedi. O bir yere gelmeyi her şeyi söyleme hakkını kendisine veriyor gibi, küstakça kullanarak Muhammedçiler diyor. Estağfurullah ya Resulallah. Demek ki bir yerde birileri fişleniyorsa onlara mahsus değil bu. Ama fişlenen insanlardan çok fazla tepki gelmiyor. Toplum da onların fişlenmesine karşı umumi manada, mahşeri vicdan umumi manada bir tepki ortaya koymuyor. Susun küstahlar diyemiyor onlara. Ve yapıyorlar onu. Ellerine geçse Hz. Nuh'u fişlerler, Hz. İbrahim'i fişlerler, Hz. Musa'yı fişlerler, Hz. İsa'yı fişlerler, Sahabe-i Kiram'ı fişlerler, Evliyaullah'ı fişlerler. Bu açıdan onu küfrün tabiatı görmek lazım. Kafir kördür. Kafir tek bu utlu görür. Ve bu bahsettiğim şeyleri icra ettiğinde Mahşeri vicdanla bir tepki alamayacağı her durumu değerlendirir. Sustuğu yerde insafından dolayı susmaz. Burada susmam benim için daha avantajlıdır diye susar. Risk almamak için susar. Eğer bunları böyle bilmiyorsanız yanılıyorsunuz. Meselenin bir yanı budur. Bakın siz insanlara karşı farklı davranırsınız. Herkese bağrınızı açarsınız. Kafir dediğiniz, insafsız dediğiniz, zalim dediğiniz, hattar dediğiniz, gaddar dediğiniz insanlara da sinelerinizi açabilirsiniz. Sen de gel dersiniz. Bazı, baza, her an çahesti bazı. Mevlana yedi asır evvel bir tane yaramış. Günümüzde ben bu sesleri seslendirirken zannediyorum, milyonlarca benim bu sesime iştirak eder. Kim olursan gel der ve herkese bağrını açar. Öyle ki herkese bu barını açma meselesi belki sizin gibi düşünen bazı kimseleri de rahatsız ediyor. Siz de bunun farkındasınız. Bu sizin tavrınızdır. Bu sizin karakterinizdir. Neden? Çünkü iman eşçi arasında birlik unsurudur. Her şeyi birleştirir, ısındırır birbirine, imtizaç temin eder, sevdirir, uzlaştırır. Bunu okuduğunuz kitaplarda defaatla görmüşsünüzdür. Küfre gelince birudet gibi o anneyi babayı birbirine düşman yapar. Evladı anne babasına düşman yapar. Anneyi babayı evladına düşman yapar. Toplumun fertlerini birbirine düşman yapar. Ve herkesi birbirine karşı canavarca baktırır. Bu küfrün tabiatının gereğidir. Ve küfür devre Adem'den bu yana belki daha evvel yani Mefisto Faust hikayesi kadimden bu yana gökte ilk oyun diyor götü ona gökte ilk oyun romanın adı ve oyun bitmemiş diyor romanın sonuna gelirken diyor ki bu oyun bitmemiştir kıyamete kadar devam edecek bu da şeytanla Allah'a teveccüh eden insanın mücadelesi oyunudur siz temelde mücadele zemininde durmayın mücadele vaziyetini almayın kimseyle kavga edebilecek tavır sergilemeyin hep etrafa sevgi sergileyin. Şefkatle bağrınızı açın. Herkesi muhabbetle, şefkatle kucaklayın. Fakat karşı taraf tabiatının gereğini sergileyecektir. Hep derler ya, tilki mi tavşan mı ilanı sırtına almış. Suyu başka türlü geçemiyor. Geçirirken orada tam suyun ortasında sokuvermiş. E demiş hani dostluk ben seni geçirecektim. Valla demiş tabiatımın dürtüsüne maruz kaldım. Yi e demiş benim de bir tabiatım var suya dalı vermiş orada. Küfür kendi tabiatının gereğini sergileyecektir. Kullun ya'malu ala shakilati diyor Kur'an-ı Kerim. Herkes hangi cibiliyet üzerinde yaratılmış, iradesini nerede kullanarak o cibilliyeti karakter haline getirmişse hayatı boyunca sürekli bir temadi içinde hep onun gereklerini sergileyecektir. Etrafını rahatsız edecektir. Herkesi kendine benzetmeye çalışacaktır. Kendine benzemeyen herkese karşı savaş ilan edecektir. Aman vermen, vurun diyecektir. Kanunları öldürmeye göre planlayın diyecektir. Bu Allah düşmanlığının, peygamber düşmanlığının, millet ruhu düşmanlığının, ruh ve mana kökümüzün düşmanlarının. Tabiatıdır ve bunu değiştirmeye de gücünüz yetmez. Dün böyleydi bu, bugün böyle, yarınki nesiller de dayansınlar, böyle devam edecektir. Bu değişmeden böyle devam edecektir. Yani biz dediniz evvela, bizi taskih edelim. İkinci mesele, onlar saldıracaklar, tecavüz edecekler bazen. İnsanlık adına sizin ortaya koyduğunuz şeyler, kardeşlik adına ortaya koyduğunuz şeyler. Dünya çapında uzlaşma adını ortaya koyduğunuz şeyler, o mevzuda kullandığınız argümanlar. Bütün bunların da birer oyun olduğunu anlatacaklar. İnsanları ifade edecekler. Size karşı düşman cepheler oluşturacaklar. Hatta size yakın duran insanlardan size karşı düşman cepheler oluşturacaklar. Devam edecek bu mesele. Şimdi bu onların tabiatlarının gereği ise şayet onu değiştirmeye gücümüz yetmez. Bize düşen şey acı, tatlı, iyi, kötü, belki menşet, mekre diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Malum biat buyururken kendisine biat buyurulurken diyor ki iyi zamanınızda, inşirah anınızda da, sıkıntılı anlarınızda da, tavende, kerhende esas, şimdi şu anda söz verip kabul ettiğiniz şeylerin gereğini yerine getireceksiniz. İcabında birileri karşınıza çıkabilir. Sizi imha etmeyi düşünebilirler. İşte orada dik durmanız lazım size. Orada sahip çıktığınız hakkatı müdafaa etmeniz lazım. Orada kaçmamanız lazım. Bunun gibi bir şeye gönül vermişseniz şayet, imara gönül vermişseniz şayet, insanlığı yeniden inşa gönül vermişseniz şayet, imanla ve sevgiyle insanları uzlaştırmaya, bir vücudun uzuvları haline getirmeye gönül vermişseniz şayet, Karşı taraf sizinle uğraşacaktır. Siz kafayı ona çok takmayacaksınız. Hz İbrahim gibi Rabbibb Ali Ketevakına ve İleyke Enebna ve İleykelmasir. <gülüyor> Allah'ım sana güvendik, sana dayandık, sana inabede bulunduk. Veleykel masir <gülüyor> netice itibariyle dönüş sanadır. İster muvaffak kılarsın isterse kılmazsın, İster zafer yabe edersin isterse etmezsin. Rabbinalatej al-nafitneten lilledine kafiru, Allahım bizi kafirlerle zalimlerle iptila etme, fitneye vuratma, onlardan gelece şeylere maruz bırakma. Waufirlan Rabbinala inne kantel azizül hakim, günahlarımızı yarlıga, yegane galip sensin, hikmet sahibi de sensin. Başımıza gelenler hikmetten dolayı, senin hikmetinden dolayı geliyor. Sen bizi arındırıyorsun. Yaptığımız hatalara kefaret olsun diye yapıyorsun. Sürekli tetikte olalım diye. Bunlar hep hikmet. Sürekli tetikte olalım diye yapıyorsun. Kendi gücünüzün, kuvvetinizin bir şey yaramadığını görelim de sana yönelelim diye yapıyorsun. Rabbena aleike tevekkelna diyelim diye yapıyorsun. Hasbiyallahu la ilaha illahu diyelim diye yapıyorsun. حَسْبُنَ اللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪يلِ diyelim diye yapıyorsun. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ Geldiler o münafıklar, yazılarıyla, çizileriyle, görüntülü haber organlarıyla, içinize korku salmak için dediler ki el alem sizin için komplolar hazırlıyor. Hakkınızdan gelecekler, altınızı üstünüze getirecekler. Sizin bir dikile ağacınızı dik bırakmayacak, her şeyi devirecekler dediler. Kadıce maulekum. Düşündüler, taşındılar, hakkınızdan gelmek için bir araya geldiler. Bir komplo cemaati oluşturdular. Fakşehum, fəzaduh imana. Bunlar müminin imanını ziyadeleştirir. Bir neden ziyadeleştirir? Allah Resulü buyuruyor ki sizden evvelki ümmetlerin başlarına gelen başınıza gelmeden cennete giremezsiniz diyor. Allah sizi imtihan edecek, iptila edecektir diyor. E böyle olduğuna göre Allah Resulü'nün dediği doğru demek. İşte karşınıza çıkıyor. Bir bu. İkincisi de düşmanları öyle güçlü, aşılmaz gibi karşınızda görünce aczınızla, zafınızla, fakrınızla karşı koyamayacağınıza göre ne yapacaksınız? Rabbana alelikte vakalna ve ilik anbna ve ilik almasir diyeceksiniz. Rabbana raja jalna fitnaten illadina kafaru va firlan rabbana inne kantel azizur hakim diyeceksiniz. İşte bunlar hakim olan Allah'ın hikmetinin gerekleridir. Düzelmeye ihtiyacımız var. Hala kalplerimiz telif edilememiş. Hala birbirimizi yürekten sevmiyoruz. Hala birbirimizin meziyetleriyle iftari edemiyoruz. Hala birbirimizin başarılarını alkışlayamıyoruz. Dünya bizimle uğraşıyor. Koskocaman dünya, farklı zeminlerde cepheler oluşturmuş, taarruz planları hazırlıyor. Ve fakat biz hala birbirimizle uğraşıyoruz. Birbirimizin aleyhinde yazılar yazıyoruz. Televizyonlarda birbirimizin aleyhinde yayınlarda bulunuyoruz. Birbirimize sövüp saymayı marifet sayıyoruz. Oysa ki tevfiki ilahinin en büyük vesilesi vifak ve ittifaktır. Allah Celle Celaluhu vifak ve ittifaka ulaşmamız için bizi hırpalıyor. Bizi potalardan geçiriyor. Özümüzü bulabilmemiz, kendimiz olabilmemiz için cenab bizi imtihan ediyor. Ve bu imtihanlar devam edecek kendimiz oluncaya kadar. Ruhumuzu buluncaya kadar. Ruh ve mana köklerimizle bütünleşinceye kadar bu imtihanlarda devam edecek. Alem İslam'ın derdini içimizde hissetmiyoruz. Dünyanın bir yanı cayır cayır yanıyor. Sanki o yangın bizimle alakalı değilmiş gibi. Bencilce bir lafımız var. Ateş düştüğü yeri yakar. Böyle düşünen zihinler yerin dibine bassın. Bir mümin için nereye ateş düşerse düşsün o beni yakar. Yakınıma düşerse daha yakından yakar. Uzağa düşerse yakar. Pakistan'a düşen ateş de beni yakar. Açe'ye düşen ateş de beni yakar. Irak'a düşen ateş de beni yakar. Şam'a düşen ateş de beni yakar. Güneydoğu'ya düşen ateş de beni yakar. Batı Anadolu'ya düşen ateş de beni yakar. Nerede bir ateş varsa bilmelisiniz ki benim içimde bir kor gibi yanıyor. Bu mümince bir gönlün sesi soluğudur, nefesidir. Öbürü bencilce bir hırıltıdır. Şimdi acaba biz bu duyguyu paylaşıyor muyuz? Bu seviyeyi ihraz ettik mi? Hikmeti ilahi o seviyeyi ihraz etmek üzere bize mehil üstüne mehil veriyor. Değerlendirin şu fırsatları diyor. Bir şey olmanız mümkün burada. Kendine gelmeniz mümkün cenneti peyleyecek hale gelmeniz mümkün diyor. Yoksa Allah bir anda yapar. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Fakat o işin emanetçileri o emanette emin değillerse, uzlaşmamışlarsa, bütün dünyadaki dertleri kendi dertleri gibi hissetmiyorlarsa, ağlayan herkesle ağlayamıyorlarsa, ızdırap çeken herkesle inleyemiyorlarsa, Müslümanların dertlerini dertleri saymıyorlarsa, Allahümme mensurna mansuril İslam vel müslimin diyemiyorlarsa, ve men yürüdü hizzanene ve hizzanel müslimin diyemiyorlarsa, bazı gecelerini bu işe tahsis ederek, başlarını yere koyup, Allah'ım ümmeti Muhammed'e yardım et, benim canımı al ümmeti Muhammed'e yardım et diyemiyorlarsa, hala bir hamlık içindeler, Yolun başındalar, emanette emin değiller, ümmeti Muhammed olma emanetini omuzlarında taşıyacak kadar güçlü değiller, güçlensinler diye Allah Celle Celaluhu hekmetiyle mehil veriyor, fırsat veriyor, belli pozisyonlar koyuyor, değerlendirin bunları diyor. Ama unutmayacaksınız, bunları yapar o aynı zamanda yegane, galip, azizler. Bir iki kere daha diyeceğim. İlahi malikül mülküm diyorsun doğru amenna. Hakiki bir tasarruf var mı insan için? Asla. Eğer almışsa bir millet edip bir mülkü istila. Eğer vermişse bir millet bütün bir mülkü bir biperva. Alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünya. Aziz kılan sensin, zelil kılan da sensin. Firavunları gark eden sensin. Musa'ya necat veren sensin. Mesih'in kapısının önünde şakiler dolaşıp dururken ona irtika imkanını veren sensin. Hz. Muhammed Mustafa'yı evi sarıldığı zaman siyanet buyuran sensin. Sevre sokan sensin. Bir örümcekle, bir güvercinle onu koruma altına alan sensin. Sensin. Sen bizi de korur. Bizi de siyanet edersin diyeceksin, katiyen sarsılmayacaksın. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Günahkar da olsak bahtiyarız. Değil mi ki Allah'a inanıyoruz? Her zaman aynı kıvamı koruyamasak da, aklımıza geldiği zaman, sen diyoruz. Ya Kanabdoğu, Ya Kanestay, sen tut elimizden, uzaklaştırma bizi bizden ve kendimizden ruh ve mana köklerimizden. Allahumma inna ala zikri ve zikr varzeyi vadeti. Allahumma inna nesel kelhuda ve tuka vel alghafa vel alghina. Allahümme inna nes'eleke affeke ve afiyetke ve rıdake ve teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve qurbeke ve mehabbetke ve ma'ayyetke ve mekhafetke ve mehabetke vel fevze vel necaha Rabbena atina min ledunka rahmeten ve heyyi'lena min emrina reşeda. İjallena min emrina faraca ve makraca. Rabbena icallena min emrina faraca ve makraca. Mevlana icallena min من faraca ve makraca. Allahümme icallena min emrina faraca ve makraca. Allahümme neccina, kallisna, acirna min şerri ve min keydi ve min mekfi ve min khiyaneti ve min tecavüz adayına ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem